Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Fatıma binti Kays radıyallahu anha. Fihroğullarından, Kays ve Kinane oğullarından, Ümeyye bint Rebi'a'nın evliliklerinden dünyaya gelen Fatıma binti Kays, Medine'ye hicretteki ilk kadın sahabiler arasında yer aldı. Fatıma binti Kays radıyallahu anha, İslam tarihinde eşinin kendisini boşaması nedeniyle, yaşadığı bir takım olaylar dizisiyle yerini aldı. Eşi Ebu Amr bin Hafs bin Mugire, Hz. Ali radıyallahu anh ile birlikte çıktığı Yemen seyahati sırasında Fatıma binti kaysı boşayarak evliliklerine son verdi. Boşama kararını Ayyaş bin Ebu Rebi'a vasıtasıyla Fatıma'ya bildiren Ebu Amr bin Hafs bin Bugire iaşesi içinde ona bir miktar yiyecek gönderdi. Ancak Fatıma onun gönderdiği yiyeceği kabul etmeyerek evinde oturmayı istedi ve kendisinden nafaka talebinde bulundu. Ebu Amr'ın ailesinin bu talebine karşı çıkması üzerine Fatıma binti Kays radiyallahu anh'a durumu Resulullah'a bildirdi. Boşanmış bir kadının kocasından nafaka almaya ve onun evinde oturmaya hakkı olmadığını söyleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona iddetini geçirmesi için önce Ümmü Sedik'in evinde kalmasını tavsiye etmişken daha sonra orada rahat edemeyeceğini düşünerek amcasının oğlu Abdullah bin Ümmü Mektub'un evinde iddetini tamamlamasını istedi. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'ya iddet süresi dolunca da kendisine haber vermesini ve kendisinin bizzat onu evlendireceğini söyledi. Fatıma binti Kays radiyallahu anha bu sözünden Allah Resulü'nün kendisiyle evleneceği sonucunu çıkarmıştı. İddetini tamamlar tamamlamaz Muaviye bin Ebu Sufyan ve Ebu Cehim Amir bin Huzeyfe onunla evlenmek istedi. Fakat Fatıma durumu Resulullah'a bildirince resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye'nin yoksul olduğunu Ebu Cehim'in de kadınlara karşı sert davrandığını söyleyerek Usame bin Zeyd ile evlenmesini tavsiye etti. O da Usame ile evlendi. Bu olay bir takım fıkhi iştihatlara ve itirazlara yol açmış, Fatıma'nın iddet sırasında kocasından nafaka alamadığını ve onun evinde oturamadığını göz önüne alan bazı alimler bu yönde bazıları da aksi yönde fetva vermiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Hz. Ayşe annemiz, Fatıma'nın bu konudaki rivayetine karşı çıkmış, hatta Hz. Ömer radıyallahu anh, doğru söyleyip söylemediği bilinmeyen bir kadının rivayetine bakarak Allah'ın kitabını ve Rasulü'nün sünnetini terk edemeyeceğini belirtmişti. Hz Ömer radiyallahu anh'ın şehit edilmesi esnasında Şura Meclisi kendi evinde toplanan ve daha sonra Medine'den ayrıldığı kaydedilen Fatıma binti Kays radiyallahu anh'a Muaviye'nin Kufe valisi olan kardeşi Daha bin Kays'ın yanına gitmiş ve bir süre sonra da orada vefat etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 34 hadis nakleden Fatıma binti Kays radıyallahu anhanın rivayetlerinden birisi hem Sahih-i Buhari hem de Sahih-i Müslim'de üçü de Sahih-i Müslim'de yer almıştır. Salatü selam, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun aziz ve pak ailesine